Türkçe Peri Masalları Flütçü Evvel zaman içinde, çok uzun yıllar önce, büyük bir krallıkta birbirlerini gerçekten çok seven bir kral ve kraliçe varmış. Kalelerinde rahat ve mutlu bir yaşam sürüyorlarmış. Fakat bir gün, kral yorulmuş ve kendini rahatsız hissetmeye başlamış. Dışarı çıkmış ve gücünü denemek için savaşmak istemiş. Aline hayatım, savaşlarda dövüştüğüm o şanlı ve güzel günleri hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. O zaman çok cesurdun. <gülüyor> Dun mu? Bu artık cesur olmadığımı düşündüğün anlamına mı geliyor? Ben asla öyle demedim canım. Bence dünyadaki bütün savaşçıların en cesuru hala sensin. <gülüyor> ben de öyle düşünüyorum. Ama... Krallıkları fethettiğim ve her büyük savaşçının gücüme boyun eğdiği o muhteşem günlerimi özlediğimi senden saklayamam. <gülüyor> evet. Aslında sen hiçbir krallığı fethetmediğini biliyorsun değil mi? Ve gücüne boyun eğen savaşçılar. Böyle bir şey duyduğumu hatırlamıyorum. Aa, boş ver. Sadece şunu söylüyorum. Tekrar dışarı çıkmak ve o günleri yeniden yaşamak istiyorum. Peki, madem istiyorsun seni durdurmayacağım. Dilediğin gibi yap. Ama lütfen seni çok özleyeceğim için evine sen salim dönmeye bak. Çok yakında geri döneceğim aşkım. Kral kısa bir süre sonra bütün askerlerini toplamış ve komşu krallıkta savaşmalarını emretmiş. O ülkeyi acımasız bir kralın yönettiğini duydum. O krallığın insanlarının öcünü alacağız ve hepsini özgür bırakacağız. Kral Brian ve ordusu, kötü krala karşı cesurca ve tüm gücüyle savaşmış. Ama sonunda, Kral Brian kaybetmiş. O ve bütün ordusu, zalim kralın zindanlarında tutsak olmuş. Burada, zavallı Kral Brian aç kalmış. Ve ona çok kötü davranmışlar. Uzun zaman orada tutulmuş. Ve kısa sürede, çok zayıflamış ve güçsüz kalmış. Bir gün, Uyuyan muhafızdan bir kağıt ve kuş tüyü çalmış Ve kraliçesi Alina'ya bir mektup yazmış Kraliçem kötü kralın zindanlarına hapsoldum Lütfen sahip olduğumuz tüm altınları, mücevherleri ve her türlü zenginliği getir Ve beni bu sefaletten kurtar Lütfen acele et aşkım Kral kıyafetinde sakladığı bir bileziği çıkarmış Üstünde krallığının kraliyet amblemi varmış Bunu gören herkes tanırmış Bilekliği mektubun etrafına sarmış ve duvardaki bir boşluktan dışarı atmış. Keşke birileri onu bulsa. Umarım düşmanın eline geçmez. Bilezik çok parlakmış ve bir kuşun dikkatini çekmiş. Küçük kuş parşömene gelmiş ve onu bilezikle birlikte içinden almış. Arazilerin üzerinden uçmuş ve sonunda bir ağacın altında oturan ve dinlenen bir adamın yanına konmuş. Hey merhaba. Buraya getirdiğin şey nedir? Hmm bir bilezik mi? Eee üstünde kralımızın abli mi var? Buraya nasıl geldi bu? Basit ve dürüst bir insanmış. Ve onu teslim etmek için doğruca saraya gitmeye karar vermiş. Oraya vardığında doğruca kraliçeye gitmiş. Aaa ee, kraliçem kırsal kesimde çalışırken bunu buldum. Önemli olabilir. O yüzden size getirdim efendim. Teşekkürler bayım. Adam saraydan çıkmış ve o gittikten sonra... ...kraliçe Alina mektubu açarak okumaya başlamış. Savaşı kaybettim mi? Mahkum mu? Olamaz! Aşkım başka bir krallıkta piste kalmış. Ama ne yapmalıyım? Zalim kralın sarayına tek başıma gidersem... ...beni de esiri olarak alabilir... ''Ve ben servetimiz konusunda hiç kimseye güvenemem, doğru olmaz.'' Böylece kraliçe çok sevdiği eşini kötü kralın pençelerinden kurtarmak üzere bir plan yapmış. O gece uzun ve güzel saçlarını kesmiş ve üzerine koyu bir pelerin giymiş. ''Bir çocuğa çok benziyorum. Umarım kötü kral da bu halime inanır.'' Yanına bir flüt almış ve saraydan hızla uzaklaşmış. Kraliçe Alina gece boyunca yürümüş ve ertesi gün her şeyin iyi geçeceğini umut etmiş. Güneş doğduğunda kötü kralın krallığına ulaşmış. Kralla tanışmak için saraya gitmiş ve oraya vardığında çok gerginmiş. Sen de kimsin ve neden benim krallığımı aldın? Mer merhaba, Yüce Majesteleri. Ben, ben... <gülüyor> ben... Ben tülüt çalıyorum. Uzak ülkelerde seyahat ediyorum. Senin yaratıcılığını duydum ve flütümle bir şarkı çalmaya karar verdim. Öyle mi? Ve şarkılarının beni mutlu edecek kadar iyi olacağını düşünüyorsun. Ne komik bir düşünce. <gülüyor> Lütfen, sana sadece bir şarkı çalmama izin ver. Söz veriyorum benim çaldığım kadar güzel bir şey duymamışsındır. Çok iyi. İstediğini yap. Ama dikkat et evlat, eğer çaldıklarını beğenmezsem seni de burada bulunan diğer mahkumların yanına yollarım. <gülüyor> Kraliçe Alina, kralı kandırdığı ve şartını kabul ettirdiği için mutluymuş. Flütünü çıkarmış ve çok güzel bir melodi çalmaya başlamış. Kral, melodinin bu kadar güzel olduğuna hayret etmiş. Kısa bir süre sonra... Kraliçe Alina'nın parmaklarının ucuyla çaldığı yumuşak melodik notalarla büyülenmiş. Uzun bir süre çalmış ve sonra şarkısını bitirmiş. Evet, bu gerçekten çok güzeldi. Haklıydın. Hayatım boyunca hiç böyle harika ve etkileyici bir müzik duymadım. Neden sarayımda kalmıyor ve benim için çalmıyorsun? Majestedir, üzgünüm ama müziklerim çok güzel çünkü... Ben çok seyahat ediyorum. Gördüğün yeni ve güzel yerler melodilerimi çok güzel yapıyor. <gülüyor> ne demek istediğini anlıyorum. Çok iyi. Size ödül olarak başka ne verebilirim? Kraliçe Alina buna gülümsemiş. Sonunda beklediği fırsat gelmiş. Evet, majesteleri. Çok fazla mahkum olduğunu söylemiştiniz. Neden birini seyahatlerimde eşlik etmesi için vermiyorsunuz? Biri çok işme yarayabilir. Hepsi bu mu? Sana altın veya mücevher gibi daha iyi bir şeyler verebilirim. Gerek yok kralım. Sizi temin ederim ki istediğim şey bu dünyadaki tüm mücevherlerden daha değerli. Kral mahkumların getirilmesini istemiş. Ve kısa sürede hepsi kralın önünde bir sıra halinde durmuş. Kraliçe sevgili kocasını görünce neredeyse ağlıyormuş. Kralım... Ne var? Ee, e dedim ki... İşte bu. Bu adamı arkadaşım olarak seçiyorum. Çok iyi. Onu alabilirsin. Kraliçe Alina ve Kral Brian oradan ayrılıp krallığı terk etmişler. Günler ve geceler boyunca yürümüşler. Ancak kraliçe kimliğini asla açıklamamış. Her zaman alçak bir sesle konuşmuş ve kral onun sevdiği kadın olduğunu anlamamış. Krallıklarına geri dönerlerken krala fülüt almış. Kral, çaldığı melodileri sevmiş ve onlardan hiç bıkmamış. Çok iyi çalıyorsun. Bir sonraki krallığın kralı olduğumu biliyor musun? Borcumu ödemek isterim. Kraliçe, kocasını biraz kızdırmak istemiş. Bir kral mı? Bundan şüpheliyim. Kral kadar yakışıklı değilsin. Giysileriniz bir çöp kutusundan almış gibi görünüyor. Nasıl cüret edersin? Ben bir kralım. Benimle saraya geldiğinde göreceksin. <gülüyor> Sadece şaka yapıyorum. Eğer bir kralsan o zaman git. Seyahate devam edeceğim ve başka zaman ziyarete gelirim. Öyle mi? Pekala. Ama sana minnettar olduğumu bilmelisin. Birbirlerine veda etmişler ve kral krallığına doğru gitmiş. Kraliçe kestirme bir yolla kısa bir süre sonra kraldan önce saraya ulaşmış. Normal giyinip aşkını karşılamaya gitmiş. Kral saraya girdiğinde taht odasındaki herkes çok endişeliymiş. Krala koşmuşlar ve etrafını kuşatmışlar. Sevgili kralım, nerelerdeydiniz? Sizin için çok endişelendik. Majesteleri, çok zayıf ve yorgun görünüyorsun. Majesteleri gelin, temiz kıyafetler giymenize yardım edelim. Kral gülümsemiş ve hepsiyle konuşmuş. Ama kraliçesine bir kez bile bakmamış. Ona ihanet ettiğini düşünmüş. Kısa saçlarını bile fark etmemiş. Bunu bana nasıl yapabilir? Sevdiğim tek kadındı ve beni kurtarmaya dahi gelmedi. Kraliçe kralıyla konuşmaya çalışmış. Ama kral onu görmezden gelmiş. Kraliçe çok üzgünmüş. Hemen bir şey yapmaya karar vermiş. Ertesi gün kral mahkeme salonunda oturuyor ve somurtuyormuş. Bir yerden gelen tanıdık bir melodi duymuş. Bu şarkı nedir? Kesinlikle bir yerlerde duydum. Benim büyük kral. Seni ziyarete geldim. Seni gördüğüme çok sevindim. Ama dün dünyayı dolaşmak için beni terk etmedin mi? Bu kadar kısa sürede seyahat etmeyi nasıl başardın? Ve sen gerçekten bir kralsın. Giysileriniz geçen seferden daha az tozlu görünüyor. <gülüyor> Peki neden şimdi geldin? Şey, ödüllendireceğinizi söylemiştiniz. Ödülümü almak için geldim. Kesinlikle evlat. Benden ne dilerdin? Altın, zenginlik, bir kristal früt mü? Söyle ve o senin olsun. O, bunların hiçbiri benim için önemli değil. Sadece bir tek şey istiyorum ve bu da... Sizsiniz kralım. Bu... Bu ses... Alina pelerinini çıkarmış ve kendini Brian'a göstermiş. Kral şaşırmış ve ardından büyük bir utanç duymuş. Neden bana sen olduğunu söylemedin? Artık önemli değil. Eğlenmek için yaptım. Ben sana öyle davrandığım için çok özür dilerim. Beni kurtardığın için çok mutluyum. Seni çok seviyorum. Ve ben de seni seviyorum tatlım. Başın ne zaman belaya girerse her zaman seni kurtarmaya geleceğimi bilmelisin.